21. kaset. Ağozu belli Allah min al-Shaytan ar قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدَ نَبَّئَنَ وَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ Savaştan onların yanına döndüğünüz zaman, size özür beyan ederler. De ki, hiç özür dilemeyin. Size asla inanmayız. Allah, sizin haberlerinizden birçoğunu bize bildirmiştir. Bundan sonraki amellerinizi, Allah da görecek Resulü de, sonra görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O, size yaptıklarınızı haber verecektir. <Sessizlik> Onların yanına döndüğünüz zaman Kendilerine çıkışmaktan vazgeçmeniz için Allah'a yemin edeceklerdir. Siz onlara çıkışmaktan vazgeçin. Çünkü onlar pistirler. Kazandıklarının karşılığı olarak onların varacakları yerde cehennemdir.'' Yahlifun lekum litardau anhum fa in tardau anhum fa inna Allah la yerda anil qawmil fasikin Onlar kendilerinden razı olmanız için size yemin ederler. Ama siz onlardan razı olsanız da şüphesiz Allah fasıklar topluluğundan razı olmaz. El-a'rabu ashaddu kufran wa anzal Allahu ala alimun hakim Bedeviler kafirlik ve münafıklık bakımından şehirlilerden daha beterdirler. Allah'ın Resulüne indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوءُ Vallahu سَم۪يْعٌ alim. Bedevilerden Allah yolunda harcadığını angarya sayan ve kurtulmak için sizin başınıza bir takım belaların gelmesini bekleyen kimseler vardır. Bekledikleri o kötü belalar kendi başlarına olsun. Allah her şeyi işitir ve bilir.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 اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ rahim Yine Bedevilerden öyle kimseler de vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe iman eder. Allah yolunda harcadıklarını, O'nun nezdinde yakınlıklara ve Peygamberin dualarına nail olmaya vesile sayar. İyi bilin ki, bu onlar için bir yakınlık vesilesidir. Allah, onları yakında, rahmetinin içine koyacaktır. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Wes-sabiqun el-evvelun mine'l-muhacirin ve'l-ansar ve'l-lezinettebeuuhu biihsanir anhum Rziyallahu'nu onlara ve onlar Allah'a ve onlara cennetlerin biri, onların altında akacak İlk önce İslam'a giren Muhacirlerle Ensar'dan ve iyilikle onlara tabi olanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlar için altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur.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 Çevrenizdeki bedevilerden, münafıklar olduğu gibi Medine halkından da münafıklıkta ısrar edenler vardır. Sen onları bilmezsin, ama biz biliriz. Onlara yakında iki defa azab edeceğiz. Sonra da onlar büyük bir azaba itilecekler. وَآخَرُونَ اْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Savaştan geri kalan başka bir kısımda günahlarını itiraf ettiler. Onlar, Salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Hud min emvalihim sadakatan tutahhiruhum ve tuzakkihim biha ve salli ve saliyalehim inne salatakesakanun lehum vallahu semi'un alim Ey Muhammed onların mallarından bir kısmını kendilerini temizleyecek ve günahlardan arıtacak bir sadaka olarak al ve onlara dua et. Şüphesiz ki senin duan onlar için bir güvendir. Allah her şeyi işitir ve bilir. Elem ya'lemû enna Allâhe huve yaqbalu't-tevbete an ibâdihi ve yâhuzus-sadakât. Ve yâhuzus-sadakâti ve enna Allâhe Onlar bilmiyorlar mı ki, kullarının tövbesini kabul eden ve sadakaları alan Allah'tır. Yine tövbeleri çokça kabul eden ve merhamet edici olan O'dur. وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ey Muhammed! De ki, Yapacağınızı yapın. Amellerinizi Allah da görecek, Resulü de, Mü'minler de. Sonra hepiniz, Görüleni ve görülmeyeni bilen, Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz Allah size yaptıklarınızı haber verecektir <gülüyor> Savaştan geri kalan diğer bir grubun işi ise Allah'ın buyruğuna bırakılmıştır Allah onlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلٍ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدَنَا اِلَّا الْحُسْنَى وَاللّٰهُ يَشْهَدُ Savaştan geri kalanlar arasında zarar vermek, inkar etmek, müminlerin arasını açmak, daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşanlara gözetleme yeri hazırlamak için bir mescit yapanlar, biz sadece iyilik yapmak istedik diye yemin ederler. Oysa Allah şahitlik eder ki onlar yalancılardır. La taqum fihi abada. La mescidun ussisa ala't takwa min awwali yevmin ahakku an taquma fihi. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين Ey Muhammed! Orada asla namaza durma. İlk günden beri takva üzere kurulan mescit içinde namaz kılmana daha uygundur. Orada kendilerini temizlemek isteyen adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever. Efemen essese binyanehu ala taqwa min Allahi ve ridvanun khayrun emmen essese binyanehu ala shafajruf emmen essese binyanehu ala shafajruf inharun fi nar jahannam وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ Yapısını Allah korkusu ve O'nun rızası üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa yapısını kayacak bir uçurumun kenarına kurup da O'nunla cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. La yezalu binyanuhum alladhi banu ribatan fi qulubihim illa an qulubuhum wallahu alimun hakim Yaptıkları bina yürekleri parçalanıncaya kadar kalplerinde bir şüphe kaynağı olarak devam edecektir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. İnna Allaha eşterâ mine'l mü'minîne enfusehum ve emvâlehum bi enne lehumü'l cenne. Yukâtilûne fî sabîlillâhi ve yuktelûn. Va'den alayhi hak قَالَ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَاعْتُمُوهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَازُ الْعَظِيمُ müminlerin canlarını ve mallarını kendilerine cennet verilmesi karşılığında satın almıştır. Onlar, Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Bu, Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yerine getirmeyi üzerine aldığı gerçek bir vaadidir. Verdiği sözüne, Allah'tan daha vefakar kim olabilir? Öyleyse yaptığınız bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte büyük kurtuluş budur.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 Onlar, tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, Allah yolunda seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten men edenler ve Allah'ın kanunlarını koruyanlardır. Ey Muhammed! Sen müminleri müjdele! ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربا ولو كانوا أولى قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. kendilerinin cehennemlik oldukları belli olduktan sonra akraba bile olsalar müşrikler için mağfiret dilemek peygambere ve iman edenlere yakışmaz. وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا İlla am muğdete ve gadda iyyahe, falâm ma tabiyan lehuh, annuğu adulillahı tbara min. İnnə İbrahimle halim. İbrahim'in babası için mafiyet dilemesi ise. Sadece ona verdiği bir sözden dolayıdır. Onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca, ondan uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim çok içli ve yumuşak huyluydu. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ İnna Allah be kulli şeyin alim. Allah doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyleri kendilerine açıklamadıkça hiçbir kavmi sapıklığa düşürecek değildir. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir. İnnallâhe lehu mulkussemâvâti vel ve yumît. Ve lekum min min Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Yaşatan ve öldüren O'dur. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı. Laqad <gülüyor> fi اَلَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ ف۪ي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَز۪يغُ قُلُوبُ فَر۪يقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ olsun ki Allah, peygamberin ve sıkıntılı bir zamanda ona tabi olan muhacirlerin, ve ensarın tövbelerini kabul etti. O zaman içlerinden bir grubun kalpleri kaymaya yüz tutmuştu. Sonra Allah onların tövbesini kabul etti. Çünkü Allah onlara karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. <gülüyor> Da, İsa, عَلَيْهِمُ İsa, بِمَا İsa, "Da, İsa, "Da, İsa, "Da, İsa, "Da, İsa, "Da, İsa, "Da, İsa, "Da, İsa, "Da, اِنَّ اللّٰهَ هُوَ اَتَّوَّابُ rahim Savaştan geri bırakılan üç kişinin tövbelerini de kabul etti. Bütün genişliğine rağmen, yeryüzü kendilerine dar gelmiş, ruhları kendilerini iyice sıkmış ve Allah'ın azabından, yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra Allah, tövbe etsinler diye, onların tövbelerini kabul etti. Ey ve Ey iman edenler. Allah'tan korkun ve doğru sözlü kimselerle beraber olun.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 وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ Medine halkına ve çevrelerinde bulunan Bedevilere, Savaşta peygamberden geri kalmaları ve kendi canlarını onun canına tercih etmeleri yakışmazdı. Çünkü Allah yolunda susuzluğa, yorgunluğa, açlığa uğramaları, kafirleri öfkelendirecek bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları karşılığında, kendileri için mutlaka salih bir amel yazılır. Şüphesiz ki Allah, iyilik yapanların mükafatını zayi etmez. وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَب۪يرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجَزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Küçük ve büyük Allah yolunda harcadıkları her bir harcama, ve açtıkları her bir vadi onlar için yazılır ki Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın. وَمَا كَانَ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 Mü'minlerin hepsinin birden savaşa çıkmaları uygun olmaz. Her topluluktan bir grubun dini iyice öğrenmeleri ve yanlarına geri döndükleri zaman kavimlerini uyarmaları için geri kalmaları gerekmez mi? Böylece kötülükten çekinirler. Ey ay yehal zin amanu, qatilul zin yelun fi kum gilzah. Uğlamu iman edenler, kafirlerden sizin yakınınızda bulunanlarla savaşın. Sizde kendilerine karşı bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir. Ve izâ mâ unzilet sûratun fe-minhum men yaqûlu eyyukum zâdet فَأَمَّا Herhangi bir sure indiği zaman o münafıklardan bu hanginizin imanını arttırdı diyenler vardır. İman edenlere gelince inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler. وَأَمَّ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجَسًا وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ Fakat kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu surenin inişi onların pisliklerine pislik katmıştır ve onlar kafir olarak ölmüşlerdir. ولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون Onlar görmüyorlar mı ki yılda bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekiliyorlar. Sonra yine tövbe etmiyorlar ve ibret de almıyorlar.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 Herhangi bir sure indirildiği zaman sizi kimse görüyor mu diye birbirlerine bakarlar. Sonra da dönüp giderler. Onlar anlamaz bir kavim oldukları için Allah kalplerini İslam'dan çevirmiştir. Nāqādajā'ikum Rasūlum min anfusikum, 'Azīzun ʿalayhimā anittum. Azizun aleyhima <gülüyor> anittum harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim Andolsun ki size içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben sadece O'na güvendim. O, büyük arşın Rabbidir. Yunus Suresi Bu sure, 109 ayet olup, Mekke devrinde inmiştir. Surenin 98. ayetinde, azap geldikten sonra iman etmenin, hiçbir memleket halkına fayda sağlamadığı, sadece Yunus peygamberin kavmine fayda sağladığı ve azap henüz gelmeden inandıkları için, kendilerinden dünyada rezil olma cezasının kaldırıldığı ifade edildiğinden bu adı almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. kitabil hakim. Elif Lam İşte bunlar hikmet dolu kitabına ayetleridir. E kan lin nas ajaban en ohayna ila racul minhum en enzirin nas ve besşir ellezine amenu ve besşir اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدَقٍ İçlerinden bir adama, insanları Allah'ın azabıyla korkut ve iman edenlere, Rableri katında kendileri için gerçekten yüksek bir makam olduğunu müjdele diye vahyetmemiz insanlara tuhaf mı geldi ki kafirler bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır dediler. اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ف۪ي سِتَّتِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى Sümme istevâ ala'l-arşi yudabbirul emrâ mâ min şefi'in illâ min ba'di iznih. Zâlikumullâhu rabbukum fe'budûh. Efela tezekkerûn. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan, Sonra da arşa hükmederek işleri düzenleyip yöneten Allah'tır. O'nun izni olmadan şefaat edecek hiçbir kimse yoktur. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Öyleyse O'na kulluk edin. Siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız? İleyhi arji'ukum cemi'an ve'dellâhi haqqâ.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 Bu Allah'ın gerçek bir vadidir. O önce yoktan yaratır, sonra da iman edip salih amel işleyenleri adaletle mükâfatlandırmak için onları tekrar diriltir. İnkar edenlere gelince, inkar etmelerine karşılık onlar için kaynar bir içecek ve acı bir azap vardır. Hüvəllədi jələ şəmə sığıyağı, və al-qamran uro, və qəddrəhu manaziləl təğləmə, əddə siniyə və al-pisab. Ma xalq Allahu Güneşi ışık, ayı nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya konak yerleri takdir eden O'dur. Allah bunları ancak gerçeğe göre yaratmıştır. O bilen bir kavim için ayetleri geniş bir şekilde açıklar. اِنَّ <gülüyor> Şüphesiz ki gece ve gündüzün değişmesinde Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde kötülükten sakınan bir kavim için nice ibretler vardır.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 bize kavuşmayı ummayan, dünya hayatına razı olup, onunla rahat eden ve ayetlerimizden gafil olanlara gelince, işte onların kazandıklarına karşılık varacakları yer ateştir. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْد۪يهِمْ رَبُّهُمْ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ Şüphesiz ki iman edip salih amel işleyenleri, Rableri imanlarına karşılık doğru yola iletir. Nimet cennetlerinde onların altlarından ırmaklar akar. دَعْوَاهُمْ <gülüyor> ف۪يهَا Onların oradaki duaları, Allah'ım seni eksiklikten tenzih ederim. Esenlik dilekleri de selam sözüdür. Dualarının sonu ise alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun sözleridir. Wa ne uyu'ajjalu Allahu linnas bil khairi la qudyi alayhim لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ف۪ي يَعْمَهُونَ Eğer Allah, insanların iyiliği acele istemeleri gibi, kötülüğü de acele verseydi, kendilerine tanınan süreleri bitirilmiş olurdu. Fakat biz, bize kavuşmayı ummayan kimseleri bırakırız da, Azgınlıkları içerisinde bocalayıp dururlar. Ve ıda mets el insanı zurd ana l jambi, a uqaidan a uqaiman, عنه ضُرَّ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّكَ أَلَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّمْ مَسَّهُ كَذَٓلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman, gerek yanı üzerine yatarken, gerek otururken ve gerekse ayakta dururken bize yalvarır. Fakat biz onun uğradığı zararı kaldırınca sanki kendisine dokunan zarardan dolayı bize hiç yalvarmamış gibi davranır. İşte aşırı gidenlere yaptıkları şeyler böylece güzel görünür. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبَلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجَزِ الْقَوْمَ الْمُجَرِم۪ينَ Ant ki biz, sizden önce nice nesilleri zulmettikleri ve peygamberleri kendilerine birçok deliller getirdikleri halde iman etmedikleri için helak etmiştik. İşte biz suçlu bir kavmi böyle cezalandırırız. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ Sonra da nasıl davranacağınıza bakmak için onların ardından yeryüzünde sizi yerlerine hakim kıldık. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ Yalanlar. Yalanlar. Yalanlar. Yalanlar. Yalanlar. Yalanlar. Yalanlar. Yalanlar. Yalanlar. Yalanlar. Yalanlar. Yalanlar. Yalanlar. Yalanlar. Yalanlar. Yalanlar. İn ettebiu illa ma yuha ileyye inni akhafu in asaytu rabbi azabe yomin <gülüyor> azim Ayetlerimiz onlara açık bir şekilde okununca bize kavuşmayı ummayanlar bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler Ey Muhammed Sendeki. Onu kendi tarafımdan değiştirmek benim için mümkün değildir. Ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Eğer ben Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım. قل لَّوْ شَأْنَ إِلَّا هُمَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا بِهِ ولا ادراك به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون اي محمد deki eğer Allah dileseydi ben onu size okumazdım Allah da onu size bildirmezdi ben daha önce de aranızda bir ömür boyu kalmıştım siz hiç düşünmez misiniz? Femen azlemu mimmen iftira ala Allahi kedben au kedde bi ayatihi innehu la yuflihul Allah'a yalan yere iftira edenden veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki suçlular Asla kurtuluşa eremezler. Ve ibadet edenler Allah'tan başka kimseye kıyamet Ve ibadet edenler Ve ibadet Ve ve le tenbe'un Allah bima la ya'lamu fi's-samawati wa la fi'l-ard subhanahu wa ta'ala amma yushrikun onlar Allah'ı bırakıp kendilerine zarar ve fayda veremeyen putlara tapıyorlar ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar sendeki Allah'ın göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi O'na haber veriyorsunuz? Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzak ve yücedir. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا Vallola kelime sabıt mı Rabbi kılıcı yarım onlar insanlar sadece tek bir ümmetti ama ayrılığa düştüler eğer Rabbinden daha önce geçmiş bir takdir olmasaydı hakkında ayrılığa düştükleri konularda aralarında çoktan hüküm verilmiş olurdu. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ Kafirler ona Rabbinden bir mucize indirilse ya, derler. Ey Muhammed, de ki, gaybı bilmek yalnız Allah'a mahsustur. Bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.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 Kendilerine bir zarar dokunduktan sonra, insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman, bir de bakarsın ki, ayetlerimiz hakkında yine bir tuzak düşünürler. De ki, Allah'ın tuzağı daha çabuktur. Şüphesiz ki, elçilerimiz sizin kurduğunuz tuzakları yazıyorlar. O, onları seyirlerken, kara ve denizde, eğer onlar fıstıkta ve onları bir güzel rüzgarla seyirlerken, onlar onları bir rüzgarla Jatı riyh galsıf ve jahmıl Mavj min kıl mekanı ve vzn ve vzn annem uhiy tabim dargu Allah muhliçin لَاِنْ أَنْ جَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ Sizi karada ve denizde yürüten O'dur. Sizin içinde bulunduğunuz bir gemi, içindekileri hoş bir rüzgarla götürdüğü ve bununla sevindikleri bir sırada, gemiye şiddetli bir kasırga gelip, her yerden dalgalar kendilerini sardığı, ve tamamen kuşatıldıklarını sandıkları zaman, dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona şöyle dua ederler. Eğer sen bizi bu tehlikeden kurtarırsan, andolsun ki şükredenlerden olacağız. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ اِذَا هُمْ يَبَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ya ay yehanesün, nma bawyukum ala anfusukum, metaa alhayatı dünya, thumma elayna marjyukum, fanunabbuukum bma kumtum Ama Allah onları kurtarınca. Hemen yeryüzünde, haksız yere taşkınlık yaparlar. Ey insanlar! Taşkınlığınız sadece kendi aleyhinizedir. İstediğiniz dünya hayatının geçici menfaatidir. Sonra dönüşünüz yalnız bizedir. Biz de yaptıklarınızı size haber vereceğiz. İnma məthelü al-ıhayatı dünya kmaa in azelnaa hümün al-ısemay, fa xtlutbhihı nabatü al-ırd, fa xtlutbhihı nabatü İfade, Aşkın, Aşkın, Aşkın, Aşkın, Aşkın, Aşkın, Aşkın, Aşkın, Aşkın, Aşkın, Aşkın, Aşkın,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 كَذَٰلِكَ Dünya hayatı, tıpkı gökten indirdiğimiz bir su gibidir. O suyla, insanların ve hayvanların yediği yeryüzü bitkileri yetişip, birbirine karışır. Nihayet, yeryüzü o bitkilerle süslenip bezendiği ve sahipleri de kendilerinin bütün bunları yapmaya kadir olduklarını zannettikleri bir sırada, Gece veya gündüz emrimiz gelir de orayı sanki dün hiçbir şey yokmuş gibi kökünden biçilmiş bir hale getiririz. İşte biz düşünen bir kavim için ayetleri böylece geniş bir şekilde açıklıyoruz. وَاللّٰهُ يَدْعُوا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَق۪يمٍ Allah, esenlik yurdu olan cennete davet eder ve dilediğini doğru yola iletir. 22. KASET Ağzı belli Allah'tan Şeytan Rjeem. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Lillahzine İpsen Hüsna ve Ziyade. Ve Olaik اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا İyilik edenler için en iyi mükafat ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.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 أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ Kötülük kazananlara da yaptıkları kötülük kadar ceza verilir. Onların yüzlerini bir zillet bürür. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de yoktur. Sanki yüzleri karanlık gece parçalarına bürünmüş gibidir. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Ve o gün onları جميعا toplayacağız, sonra şirk ortaklarınızı فزَيَّلَنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُم إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنتُنَّا عَن عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ بِذِكْرِ Biz... Onların hepsini bir gün toplarız. Sonra müşriklere, siz ve Allah'a ortak koştuklarınız yerinizde kalın deriz ve onların aralarını ayırırız. Ortak koştukları şeyler onlara, siz bize tapmıyordunuz. Sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu sizin bize taptığınızdan hiç haberimiz yoktu derler. Hunalika tablu kullu nafsima ma aslafat wa ila Allahi mawlahumul haqq wa dhalla ma kanu yafturun İşte orada herkes geçmişte yaptığından imtihan verir ve gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gider. Ul men yerzukukum min es-sema'i vel ardı emmen yemliku's-sem'a vel absara ve men yuhricul وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْاَمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللّٰهِ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ Ey Muhammed! De ki, gökten ve yerden size rızık veren kimdir? Ya da kulaklara ve gözlere sahip olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü de diriden çıkaran kimdir? Bütün işleri düzenleyip yöneten kimdir? Onlar Allah'tır diyecekler. Sen de de ki, öyleyse onun azabından korkmuyor musunuz? Ve rabbukumul hakk وَفَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الظَّلَالِ İşte gerçek Rabbiniz olan Allah budur. Gerçekten sonra sapıklıktan başka ne vardır? Öyleyse nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذ۪ينَ فَسَقُوا اَنَّهُمْ لَا Böylece fasık olanlar hakkında Rabbinin söylediği onlar iman etmezler sözü gerçekleşmiş oldu. قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّا Ey Muhammed! De ki, sizin ortak koştuklarınızdan ilkin yaratan, öldükten sonra tekrar onu diriltip geri çeviren var mıdır? De ki, Allah ilkin yaratır, sonra tekrar diriltip geri çevirir. Öyleyse nasıl doğru yoldan çevriliyorsunuz? اُلْهَلْ <gülüyor> مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي اِلَى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 Ortak koştuklarınızdan Hakk'a iletecek olan var mıdır? Yine de ki, Allah Hakk'a iletir. O halde, Hakk'a ileten mi kendisine uyulmaya daha layıktır, yoksa hidayet verilmedikçe kendi kendine doğru yolu bulamayan mı? Size ne oluyor? Nasıl yanlış hüküm veriyorsunuz? وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ illa ظَنَّا اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ Onların çoğu zandan başka bir şeye uymazlar. Zan ise haktan hiçbir şey kazandırmaz. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi bilir.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 Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat bu, kendinden önceki kitapları tasdik eder ve Allah katında yazılı olan kitabı açıklar. Onun, alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde hiçbir şüphe yoktur. اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَدَعُوا مَنْ اِسْتَطَعْتُمْ min Ey Muhammed! Yoksa senin için onu uydurdu mu diyorlar? De ki o halde doğru sözlü kimselerseniz Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini de çağırın da onun benzeri bir sure meydana getirin. بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَعْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ Hayır, onlar ilmini kavrayamadıkları ve henüz yorumu da kendilerine gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Bir bak, o zalimlerin sonu nasıl oldu? İçlerinden bir kısmı ona inanır, bir kısmı da inanmaz. Rabbin, Bozgunculuk yapanları daha iyi bilir. Ve in kěذبوك فَقُلِ عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَتُبَرِّئُنَ مِمَّا أَعْمَلُ اَنْتُمْ بَرِئُونَ مِنْ مَا اَعْمَلُوا وَاَنَ بَرِئُونَ مِنْ مَا تَعْمَلُونَ Ey Muhammed! Eğer seni yalanlarlarsa de ki, Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız sizedir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım. İçlerinden sana kulak verip, Kur'an'ı dinleyenler de vardır. Fakat sağırlara, Hele akıllarını da kullanamıyorlarsa sen mi duyuracaksın? <gülüyor> Onlardan sana bakanlar da vardır. Fakat körleri hele basiretleriyle de görmüyorlarsa sen mi doğru yola ileteceksin? İnna Allaha, la Allah, insanlara hiçbir zulüm yapmaz. Fakat insanlar kendilerine zulmediyorlar. diyorlar. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَآرَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ Onları bir araya toplayacağı gün sanki aralarında sadece birbirleriyle tanışacakları gündüzün bir saati kadar dünyada kalmış gibidirler. Allah'a kavuşacaklarını yalan sayıp doğru yola gelmemiş olanlar zarara uğramışlardır. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذ۪ينَ عِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ Onlara vaad ettiğimiz azabın bir kısmını ya dünyada sana gösteririz veya göstermeden senin ruhunu alırız. Nasıl olsa onların dönüşü de yine bizedir. Sonra Allah onların yaptıklarına da şahittir. وَلِكُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولُمْ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiğinde aralarında adaletle hüküm verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz. وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Onlar, eğer doğru sözlü kimselerseniz, bu vaat edilen azap ne zaman? diyorlar.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 Allah'ın dilemesi dışında ben, kendime bile zarar verecek veya bir fayda sağlayacak güce sahip değilim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince, onu ne bir saat geri bırakabilirler, ne de öne alabilirler. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجَرِمُونَ de ki, Allah'ın azabı size gece veya gündüz gelirse ne yaparsınız? Suçlular bunlardan neyi acele istiyorlar? اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ اَلْاٰنَ وَقَدَ كُنْتُمْ بِهِ Azap başınıza geldikten sonra mı ona inanacaksınız? İnanmayanlara, şimdi mi inandınız? Oysa siz onu acele istiyordunuz denir. <gülüyor> sonra haksızlık yapanlara, tadın sonsuz azabı, siz sadece kazandığınız şeylerle cezalandırılıyorsunuz denir. O anlattığın gerçek midir diye senden haber sorarlar. De ki, evet, Rabbim hakkı için o gerçektir ve siz onu engelleyemezsiniz. وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا Haksızlık etmiş olan her kişi, yeryüzünde bulunanların hepsi kendisinin olsa, azaptan kurtulmak için onu fidye verirdi. Azabı gördükleri zaman içlerinde pişmanlık duyarlar. Aralarında adaletle hüküm verilir. Onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. Ala, innillahi ma fi İyi bilin ki. Göklerde ve yerde bulunanlar yalnız Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. <gülüyor> o yaşatır ve öldürür. Siz de yalnız O'na döndürüleceksiniz. Ya ayıhen nas, Qadajaatkum muğzatum, Rabbkum ve şifa ul-ma'fi al-cidur, ve şifa ul-ma'fi al-cidur ve Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt gelmiştir. O kalplerde bulunan hastalıklar için bir şifa, müminler için bir rahmet ve doğru yolu gösteren bir rehberdir. قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ Ey Muhammed! de ki Allah'ın lütfuyla rahmetiyle evet yalnız bunlarla sevinsinler bu onların toplayıp biriktirdiklerinden daha hayırlıdır Kul eraytum ma anzala Allahu lekum min rizqin fe cealtum minhu Qul Allahu aden lakum, amal Allahi Deki De ki, Allah'ın sizin için indirdiği rızkın bir kısmını helal, bir kısmını da haram saydığınızı görmüyor musunuz? Yine de ki, Allah mı size böyle izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? وَمَا ظَنُّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ Allah'a yalan yere iftira edenlerin, kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz ki Allah, insanlara karşı lütuf sahibidir fakat onların çoğu şükretmezler ve ma tekunu fi şen ve ma iz وَمَا yezubu al-Rabb k mimizqal derrat in fi al-ardi, walla fi al-asmai, walla acwar min zallik, walla acwar Ey Muhammed! Ne işte bulunursan bulun, Kur'an'dan ne okursan oku ve siz ne iş yaparsanız yapın, ona daldığınız anda sizi mutlaka görürüz. Gerek yerde ve gerekse gökte zerre kadar bir şey bile Rabbinden gizli kalmaz. Bundan küçük veya büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın. اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اَللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ İyi bilin ki <Sessizlik> Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. اَلَّذ۪ينَ <Sessizlik> ve وَكَانُوا يَتَّقُونَ Onlar, İman edenler ve kötülükten sakınanlardır. Lehumul busra fil ve La Onlar için dünya hayatında da ahirette de bir müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte büyük kurtuluş budur. وَلَا يَحْزُنْكَ Ey Muhammed! inkar edenlerin sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün kudret Allah'ındır. O her şeyi işitir ve bilir. E le inna lillahi men fis semawati ve men fil ard ve ma yettebiu alladheena yad'una min shuraka اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ inhum اِلَّا يَخْرُصُونَ İyi bilin ki göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar da gerçekte koştukları ortaklara tabi olmuyorlar. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar ve onlar ancak tahmin yürütüyorlar. <gülüyor> Sizin için geceyi içerisinde dinlenesiniz diye yaratan, gündüzü de çalışasınız diye aydınlık yapan odur. Şüphesiz ki, Dinleyen bir kavim için bunlarda nice ibretler vardır. قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدَا سُبَحَانَهُ هُوَ الْغَنِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اِنْ عِندَكُمْ مِنْ سُلْقَانٍ بِهَذَا اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا Kafirler, Allah çocuk edindir dediler. Haşa, onu tenzih ederiz. O müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'nundur. Yanınızda O'nun çocuk edindiğine dair hiçbir delil yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? قُلْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ De ki, Allah'a yalan yere iftira edenler asla kurtuluşa eremezler. <gülüyor> Onlar için dünyada geçici bir menfaat vardır. Sonra dönüşleri yine bizedir. Sonra da inkar etmelerine karşılık onlara şiddetli azap tattırırız. وَأَتَلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ قَامٍ وَتَذْكِيرٍ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمَعُوا emröküm ve şurakaküm, thumma la yakun emröküm, alayküm gümme, thumma la yakun emröküm, alayküm gümme, thumma qadılâyı, Ey Muhammed. Onlara Nuh'un haberini oku. Hani kavmine, Ey kavmim! Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geliyorsa, bilin ki ben yalnız Allah'a güvendim. Siz de koştuğunuz ortaklarınızla bir araya gelip, işinizi kararlaştırın ki, sonra işiniz size bir keder vermesin. Sonra da hiç mühlet vermeden, bana hükmünüzü uygulayın. فَاِنْ <gülüyor> تَوَلَّيْتُمْ Eğer yüz çevirirseniz bilin ki, ben sizden hiçbir ücret istemedim. Benim mükafatım yalnız Allah'a aittir. Bana Müslümanlardan olmam emredilmiştir. ve ve ve Yine de onu yalancı saydılar. Biz de onu ve gemide beraberinde bulunanları kurtardık. Onları yeryüzünün hakimleri yaptık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Uyarılanlardan yola gelmeyenlerin sonunun nasıl olduğuna bir bak. Sonra onun ardından birçok peygamberi kavimlerine gönderdik Onlara apaçık deliller getirdiler. Ama onlar, daha önce yalanladıkları şeylere iman edecek değillerdi. İşte biz, haddi aşanların kalplerini böylece mühürleriz. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا Onlardan sonra da Musa ile Harun'u mucizelerimizle birlikte Firavun ve topluluğuna gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar ve suç işleyen bir kavim oldular. Onlara tarafımızdan gerçekler gelince, şüphesiz ki bu apaçık bir büyüdür dediler. قَالَ مُوسَٰى اَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ اَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ Musa, gerçek size gelince ona böyle mi diyorsunuz? Büyü müdür bu? Sihirbazlar zaten başarı elde edemezler, dedi. وَمَا <gülüyor> نَحْنُ Onlar da Musa'ya, sen bizi, babalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çeviresin de, yeryüzünde büyüklük yalnız ikinizin olsun diye mi bize geldin? Biz, ikinize de inanacak değiliz, dediler. Fir'aun bana bütün bilgili sihirbazları getirin, dedi. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ Sihirbazlar gelince Musa onlara ortaya atacağınız şeyi atın dedi. Along, <out> Onlar... بِهِ يُصْلِحُ Münerlerini ortaya atınca Musa Sizin ortaya getirdiğiniz şey büyüdür. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Suçlular istemeseler de Allah sözleriyle gerçeği ortaya çıkaracaktır. Dedi. <gülüyor> Aman el Musa illa zırriyetimın qomhi, ala kufem firgaun ve malaîhim ayi yaftenhum. Ve inn firgaun laalim fi al-ard, Firavun ve ileri gelen adamlarının kendilerine bir kötülük yapmalarından korktukları için Musaya kaminden bir kısım gençler dışında kimse iman etmemişti. Çünkü Firavun o yerde hakimdi ve o gerçekten aşırı gidenlerdendi. Ve Musaya, "Quom in kuntum amantu billahi, fa'aleih towak." يَلُوا اِنْ كُنْتُمْ Musa, ey kavmim, eğer Allah'a iman etmişseniz ve O'na teslim olan kimselerseniz, yalnız O'na güvenin dedi. فَقَالُوا ala اللّٰهِ تَوَكَّرُونَ kelna rabbena la tajalna fitneten lilqawmi zalimin wanjina birahmetike min alqawmil kafirin onlar da biz yalnız Allah'a güvendik ey rabbimiz sen bizi zalimler topluluğu için bir imtihan vesilesi kılma bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar dediler. وَأُحِينَ إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْتَ بَوَّ أَلِ قَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتَهُ وَجَعَلُ بُيُوتَكُمْ قِبَلَتَهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ Musa'ya ve kardeşine Mısır'da kavminiz için evler hazırlayın ve evlerinizi kıbleye yönelen birer namazgah yapın ve namazı kılın diye vahy ettik. Ayrıca Musa'ya iman edenleri müjdele dedik.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 Rabbenâ li an sabîlik rabbenâ qmis alâ emwâlihim <Sessizlik> ve şedd alâ kulûbihim ve şedd alâ kulûbihim fe lâ yu'minû Musa ey Rabbimiz sen Firavun'a ve ileri gelen adamlarına Dünya hayatında zinetler ve nice mallar verdin. Ey Rabbimiz, neticede senin yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz, sen onların mallarını yok et, kalplerini sık. Çünkü onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmezler." dedi. قَالَ قَدَ اُج۪يبَ الدَّعْوَةُكُمَا فَاسْتَق۪يمَا وَلَا تَتَّبِعَنِّ سَب۪يلَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Allah da, ikinizin duası da kabul edildi. Siz dürüst olun, bilmeyenlerin yoluna tabi olmayın, dedi. وَجَاءَ وَزْنًا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ "قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve orduları da zulmetmek ve düşmanlık yapmak için peşlerine düştü. Nihayet, Firavun boğulacağı sırada, ''Gerçekten ben İsrailoğullarının inandığından başka ilah olmadığına iman ettim. Ben Müslümanlardanım.'' dedi. ''Al âne ve kad' asayte qablu ve kunte minel mufsidin فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ Ona şimdi mi inandın? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Bugün seni arkandan gelenlere bir ibret olman için... Bedeninle kurtarıp koruyacağız dedik. Doğrusu insanların çoğu bizim ayetlerimizden habersizdir. وَلَقَدَ بَوَّأْنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدَقٍ وَرَزَقَنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمِ İnne rabbeke yaqdi beynehum yawm el kıyameti fima kanu fihi ihtelifun Andolsun ki biz İsrail oğullarını iyi bir yere yerleştirdik ve onlara güzel rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki Rabbin Sonradan ayrılığa düştükleri husussta kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Ve in kunti fi şekkin mimma enzelna ileyke fas'alillezine yqra'unel kitabe min qablik لَقَدَ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ Eğer sana indirdiğimizden bir şüphe içindeysen, senden önce indirdiğimiz kitapları okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbin tarafından gerçek gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Sakın Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan da olma. Yoksa zarara uğrayanlardan olursun. اِنَّ الَّذ۪ينَ aleyhim عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ la yu'minun ethumlu Üzerlerine rabbinin azap sözü hak olanlar, kendilerine bütün ayetler gelse bile can yakıcı azabı görünceye kadar iman etmezler. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا İlla qoʻm yunusellem, ma amanu keshfna, anhum gaddab alxizif, hayatın dünyada ve tağna onlara gaddab ve tağna onlara gaddab alxizif, hayatın dünyada ve tağna onlara gaddab alxizif, hayatın dünyada ve tağna onlara gaddab alxizif, hayatın dünyada ve tağna onlara biz de kendilerinden dünya hayatında rezillik azabını kaldırmış ve onları belirli bir zamana kadar yaşatıp faydalandırmıştık. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi de mutlaka iman ederdi. Öyleyse, mü'min olsunlar diye insanları sen mi zorlayacaksın? وَمَا كَانَ nefsin أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَيَجَعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse iman edemez. Allah, azabı akıllarını iyi kullanmayanlara verir. De ki, göklerde ve yerde neler olduğuna bir bakın ayetler ve uyarılar iman etmeyecek bir kavme hiçbir fayda sağlamaz. Fehal illa min min el Onlar ancak Kendilerinden önce gelip geçmiş olanların başlarına gelen acı günler gibi bir gün bekliyorlar. De ki, Haydi bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenler derim. Sonra biz Peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarıyorduk. İşte müminleri de böylece üzerimize bir hak olarak kurtarırız. قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ ف۪ي شَكِّمْ مِنْ دِينِي فَلَا اَعْبُدُ تَعْبُدُونَ فَلَا أَعْبُدُ الَّذ۪ينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَاكِنْ أَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذ۪ينَ يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Ey insanlar! Eğer benim dinimden bir şüphe içindeyseniz, iyi bilin ki ben, sizin Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam. Fakat ben sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi. وَاَنْ اَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ وَلَا Yine bana, Hakk'a yönelerek yüzünü dine çevir ve sakın müşriklerden olma. Allah'ı bırakıp da sana ne fayda ne de zarar veremeyecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan, o zaman sen de zalimlerden olursun," dendi. Ve eğer msesk Allahu bi zurd, فلا كشف له إلاه. Ve eğer yurdek bi خير, فلا رادل يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu kendisinden başka kaldıracak olan yoktur. Eğer sana bir iyilik dilerse, onun nimetini geri çevirecek hiçbir kuvvet yoktur. O, bunu kullarından dilediğine nasip eder. O çok bağışlayıcı çok merhamet edicidir. Unliya eyühen nas kad ca'akumul hakku mir <Gülüyor> rabbikum famen ihtada fa'innema yahtadi li nefsihi ve men dalla fa'innema yidlu alayha وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ De ki, Ey insanlar! Size Rabbinizden gerçek olan Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse, ancak kendi menfaatine girecek, kim de saparsa, ancak kendi zararına sapacaktır. Ben de sizin üzerinizde bir vekil değilim. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ اِلَيْكَ وَصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللّٰهِ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ Ey Muhammed! Sen sana vahy edilene tabi ol. Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud Suresi Bu sure Mekke'de inmiştir. 123 ayettir. İçerisinde Araplara gönderilmiş peygamberlerden biri olan Hud aleyhisselam'ın hayatından söz edildiği için bu adı almıştır. İçerisinde itikat, ahiret, sevap ve ceza gibi konular yanında Hazreti Hud'dan başka Nuh, İbrahim, Musa salih ve şuayb gibi birçok peygamberden de bahsedilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Ra Kitabun uhkimet âyâtuhu ثumme fussilet min ledun hakimin khabîr Elif Lam Ra. Bu Kur'an hüküm ve hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve geniş bir şekilde açıklanmış bir kitaptır. Allah teâbudu illa Allah. İnnanî leküm min hunezîrû ve beşîr <gülüyor> O size Allah'tan başkasına kulluk yapmamanızı emretti. De ki: Şüphesiz ki ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا, يمتعكم متاعا حسنا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِ كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَاِنْ <كَب۪> Yine size Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da tövbe ile ona yönelin diye emretti ki, sizi belirli bir zamana kadar güzel bir şekilde geçindirsin ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. De ki, eğer yüz çevirirseniz şüphesiz ki ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım. İllahi ve ala kulli şeyin Sizin dönüşünüz yalnız Allah'adır. Onun her şeye gücü yeter. Ala, innehum yethnun siddurahum liyasthfu min. Ala, hina yastushun fi abhum yalemu ma yusrun ve ma yu'lin. Innu alimu bdati siddur. İyi bilin ki onlar Kur'an okunurken. Allah'tan gizlenmek için göğüslerini büküp sırtlarını çevirirler. Yine iyi bilin ki onlar elbiselerine büründükleri zaman bile Allah onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını bilir. Çünkü o kalplerde bulunanları çok iyi bilir.